Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün sizlerle beraber biraz mimarlık eğitim ortamını çekiştireceğiz. Tabii ki sizle çekiştiremeyeceğim için stüdyoda bir konumum var. <gülüyor> atıl bugün, Atıl mı? Atıl evet. Atıl. atıl. Evet. Atıl, atıl bizim... özellikle değil. Evet. <gülüyor> Atıl bizim e, herkes için mimarlığın projeleri. Evet sürekli görüyorum <gülüyor> sürekli zaten. Sürekli ona bağlanıyoruz. Atıl Akgündüz. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Dönem bitti mi? Evet bitti ben tatildeyim şimdi. Geçmiş olsun diliyorum. <gülüyor> Teşekkürler. Bir mimarlık öğrencisi için zorlu bir maratonun evet. sonu. Evet çok çok zorlu yani. Sürekli uyuyarak ve yerek yatarak kendimi besliyorum şu an. Süper. <gülüyor> Güzel de... bir dönem değil. <gülüyor> ben de bir an e, sadece yatarak ve yiyerek geçti diyeceksin sanırım. Aa yok hayır. <gülüyor> Şu an kendimi öyle besliyorum. Bir dahaki <gülüyor> dönemi hazırlıyorum. Harika. Ne kadar vakit var orada? Ya ben erken teslim yaptığım için bir, bir ay kadar var. Bu Hı -hı. sefer bayağı uzun. Çok iyi. Yormuyor mu? Yorucu değil mi? Tatil mi? Dönem mi? <gülüyor> <gülüyor> dönem. <gülüyor> dönem çok yorucu ya. Yani özellikle... Proje de çok zorladı bu dönem. Hı hı. Bayağı büyük bir alanda çalıştım. Hı hı. O yüzden bir üç ay çok yoğun geçti. Bir de arada işte atölyeler vesaire bir hı hı. sürü şey oldu. Hı hı. Bayağı yoruldum ama şimdi güzel dinleniyorum. Sen çünkü sadece proje yapmakla yetinen biri değilsin. Bugün aslında benim seni çağırma sebebim de biraz bunları konuşmak. Atıl sadece, yani benim tanıdığım kadarıyla sadece bir öğrenci değil. Hem aynı zamanda... E, ofislerde de e, çeşitli projeler içerisine girip çıkıyor belli zamanlarda. Aynı zamanda da e, tasarım atölyeleri organize <gülüyor> ediyorsun. Evet. E, tek başına mı yapıyorsun onları Bir ekip mi var? Yani tek başıma yapıyorum. Ekip sürekli değişiyor. <gülüyor> yani ilk başlarda ben işte birilerine davet usulü hani kendi arkadaşlarım <gülüyor> ilk başlarda hadi böyle bir şey yapalım diye gidiyordum. Sonra aslında biraz daha yayıldıktan sonra ben başlangıç noktasını verip bir ekip topluyorum. Hı -hı. Farklı farklı yerlerden artık Hı -hı. bu işte 6. atölyeye yaptık en son. Hı -hı. Son 4-5 6. atölyeyi İzmir'de yaptık. Hı -hı. Mesela orada hani benim için en iyisiydi 7 farklı okuldan birçok öğrenci profili vardı. Hı -hı. Böyle böyle aslında biraz daha artık başvuru ama bir kriteri olmayan başvuru. E, aşamasına göre gibi gidiyor. O, Kaçıncı sınırtasın sen şimdi? Üçteyim şimdi. Üçtesin. Peki şeyden bahsedebiliriz aslında. Yani uh, What About Hı -hı. Uh, evet. bu etkinliğin evet. adı. Niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hoşuma gitti. <gülüyor> Duymak değil mi? Aynen öyle. <gülüyor> uh, what About etkinliğini ee, biraz konuşalım. Ee, sadece belli bir okul içerisinde değil. Yani şu anda belki biz dinleyenler için şöyle bir e, açılım yapmakta da fayda olabilir. Ee, mimarlık eğitimi kendi yoğunluğu içerisinde e, çok da pek herhangi bir şey için başınızı kaldıramadığınız bir süreç ve evet. çok yoğun bir üretim ortamını kendisi doğrudan defakta olarak tanımlıyor zaten. Evet, yani de. kendi dönemi içerisindeki dersleri, ödevleri, projeleri ve onun dışındaki tüm teorik dersleriyle beraber ama bir yandan da e, mimarlık fakültesinde okuyan insanlar bilirler ki e, sadece onları yapıyor olmak yetmez. Kendini çeşitli şekillerde de beslemen gerekir. Hı hı, evet. Bu da e, sürekli e, hayal kırıklıkları ve kafa karışıklıkları ve iç içe <gülüyor> garip bir psikoloji yaratır. Evet. Çünkü gidemediğin ve dahil da, olamadığın şeylerle e, yaparken şanslıysan da ve zevkte alıyorsan e, büyük bir keyifle bir şeyleri yaratırken hep böyle e, ardında arkada, arkada kalan çok şey evet, var çok evet. fazla şey oluyor e, bunları e, yakalamak mümkün bazen bir Hı -hı. şekilde e, ama e, normalde üretimin dışında çok daha fazla da emek istiyor bunları yakalıyor yani çok, olmak. çok fazla emek istiyor ama bir yandan da o e, tehlikeyi diyim Hı hı. Ya o arkaya attığın şeylerin göze alman gerekiyor. Hı hı. Ya çünkü bir saatten sonra şey fark ediyorsun. Ya ben bunu yapmazsam hiçbir zaman yapamayacağım. Evet. Yani işte sadece atölye açısından da değil. Yani hı hı. kalkıp şimdi şu işte gezmek gitmek mi istiyorum? Hı hı. Bir, şey, bir yerim görmek hı hı. istiyorum. Kalkıp onu şu an yapmazsam başka zaman yapma ihtimalim de yok zaten. Evet doğru. Yani, yani bu, onu göze almak gerekiyor aslında. Şey diyelim e, mimar olmayan radyo dinleyicileri için e, bahsedelim. Bu arkaya atmaktan bahsettiğimiz şeyler kültürel faaliyetler evet, de olabilir. Evet, evet. Aklının ucundan geçen ya, olan için her Aklın ucundan gelen yapmak istediğin herhangi bir şey olur. Yani bunu illa hani eğitim, mimarlık eğitimi kapsamında söylemiyorum. Hı hı. Can'ın istediği herhangi bir şey de olabilir. Hı hı. Yani bir şekilde şunu yapmak gerekiyor. Yani yapmak istediğin şeyleri böyle önüne koyup, masaya koyup. Şimdi şunu çok yapmak istiyorum. O hı hı. zaman bundan feragat etmem gerekiyor. Bunu hı hı. artık sonra deyip böyle itelediğim, ötelediğim çok şey oluyor aslında. Peki vatabahatı ne yapıyorsunuz? Yani nedir? Vatabahat ya, aslında nedir? Şöyle başladı. Onu çok kısaca bir anlatayım. Vatabahatı nasıl başladığını. Ee, aslında tamamen mimarlık eğitiminin çok fazla üstten geldiğini düşündüm Şimdi İT öğrencisiyim Aslında yani gidip gördüm diğer şehirlerde de birçok bir mimarlık öğrencisiyle çalıştım Aslında orada gördüğüm kadarıyla bizimki yine çok üstten Yani o kadar üstten hani direkt nasıl diyeyim Nedeni ona bilmiyorum Hani böyle dediğini yaptıran bir şey hı hı. değil aslında Çok fazla açık ve düşünmeni sağlayacak çok nokta var ama hı hı. O bir saatten sonra beni de biraz rahatsız etmeye başladı Yani çok hani basitçe söyleyeyim ...ya çok iyi stüdyolarda yer aldım... ...çok iyi hocalarla çalıştım... ...gerçekten çok şanslı bir öğrenciyim o konuda... ...ama ne kadar iyi hocalar olursa olsun... ...ben hiçbir zaman hocanın yaptığı bir şeyi görmedim... ...yani birinin yaptığı bir şeyden beslenmek çok farklı... Hı hı. ...o yüzden aslında... ...okulda şöyle bir şey var artık... ...birbirimizin yaptığı şeylerle çok fazla ilişkiliyiz... ...yani sadece bir arkadaşım... ...proje teslimi var diye... Projesini yetiştirmeye çalışmasının artık bir sebebi de bizimle konuşmak. Hani sadece hocayla değil çünkü hoca sadece bir yön veriyor ama evet. bir öğrenci, bir, bir kişi arkadaşına çok rahat bir şekilde ya bunu böyle yapma şöyle yapsana ya da bak ben şöyle bir şey yapmıştım diyebiliyor. <gülüyor> Aslında vatebat buradan çıktı. Yani bu benim bahsettiğim şey vatebat etkinliğinde olan şey aktarım değil paylaşım dediğim şey. <gülüyor> o yüzden herhangi birinin gelip katıldığında öğretmen ya da öğrenci gibi statü, öyle bir statü farkı yok. Ya gelen herkes katılımcı, gelen herkes beraber çalışıp. Fikir alışverişinde bulunur. Peki nasıl işliyor? Yani biri e, dahil olduğu zaman bir projeyle geliyor, onun üstüne mi tartışıyorsunuz? Biraz önce anlattığın şeyden yola çıkartıyorum. Yoksa bir şöyle, tema var ve o temaya dair beraber bir şey mi? Şöyle, ediyorsun? ben ilk başta aslında çok ihtiyacı göre şekillenen bir süreç. Hı -hı. Yani işte çok ilk e, bu ilk atölyeyi SALT'ta yaptık. Hı -hı. E, bir üç günlük bir atölyeydi. Kız kulesi üzerine yeniden düşünmekti Hı -hı. adı. Onun üzerine aslında bir, bir başlangıç noktası verip bir temel mantık şuydu. Ya bu Bunlar aslında hep benim bulduğum şeyleri ilk aşamada. Hı hı. Yani tabii ki birçok kişiyle tartışıyorum ama o noktayı ben koyuyorum. Başlangıç noktası diyeyim hı hı. o noktayı. Hı hı. E diyorum ki işte e, geçmişten e, geçmişten referans olarak acaba gelecekte neleri değiştirebiliriz? Ya gelecekteki geçmişi nasıl oynayabiliriz? Oca hı hı. geçmişlere nasıl oynayabiliriz diye bir şeydi. Böyle başladı. Ben aslında o konuyu, başlangıç noktasını veriyorum diyeyim her atölyede ya da işte İkinci atölye Tekirdağ'daydı. Bir hafta bir kamp oldu. İşte Hı -hı. şehirden uzaklaşıp köyle ilgili birebir ölçekte algıyı değiştirecek bir şeyler yapalım dedik. Bu başlangıç noktasını verdikten sonra aslında her şey çok kolektif işliyor içeride. Her atölyenin şeyden. atölyenin bütün şeyine, sürecine beraber karar veriyoruz. Hı -hı. Ne yapalım, nasıl yapalım? İşte Tekirdağ'daki bir haftalıktı. İki gün şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? O yüzden başımızda bir denetmen, bir gözetmen gibi biri olmadığı için İstediğimiz süreçlerde çok rahat oynayabiliyoruz yani. Ya işte tartışmayı bir gün daha uzatalım da... ...uygulamada çok çalışıp... olmadı gece de çalışırız evde falan deyip... ...hani bu şekilde çok aslında... ...yani böyle çok değişebilen bir şey olduğu için... ...aslında hepimizin çok işine yarıyor. Peki şey, yani e, şehir dışında bir e, atölyeden bahsettin mesela en son. E, İzmir'deki. Yok yok şey yok, Tekirdağ'da bahsettin. Evet. Yani e, oraya nasıl gidiliyor, nerede kalınlıyor... E, ...kaç kişi katılıyor mesela, onlar nasıl mobilize ediliyor... Ee, ya şeyi biraz aslında. açmak için işte Yani bu işin iç niteliği nedir Mesela işte katılım ücretleri var mı şeyler Bir yere bağlayacağım da sen ha, anladım Katılım ücreti şöyle e, Yine aynı şekilde o da çok kolektif bir şekilde İşte Hı -hı. ben Tekirdağ'da e, Gittim orasayım yakın diye Hı -hı. Ben de birkaç yaz orada bulundum Hı -hı. Gittim işte e, orada bir yazlık bir ev bulduk Üç katlı baya bahçelik Gittik, Hı -hı. Baktık, Çalışılabilecek bir yer mi diye gittim baktım Daha sonra işte ona göre bir kira Dediler ki işte bir haftalık şu kadar kira var Sonra işte biraz da evin kapasitesine göre dedim ki işte 12-13 kişi olursak işte kişi Hı -hı. başı şu kadarları yani Hı -hı. herkes eşit olacak derecede. Böyle bir et, atölye yapabiliriz dedim. Daha sonra bunu işte bir çevreme duyurdum. Daha işte o sürede o aşamada Arkiter adı yayınladı. Hı -hı. Ve ben özellikle o metne yazdım. hani Vatibat'ın genel olarak bütün atölyelerin bir öğrenci oluşumu olduğunu, Hı -hı. sponsor desteği olmadığını ve tamamen öğrencilerin işbirliğiyle yapılan bir şey olduğunu. Hı -hı. O yüzden oradaki her türlü asrafta. İşte kendi aramızda hadi şimdi 10 lira daha çıkıyoruz. Hadi şimdi 5 lira daha gibi. Bu şekilde işliyor. Ya Sponsorun girmesini de aslında çok bir yandan istemiyorum gibi bir şey. Hı hı. O doğallığı bozuyor. Yani o kısmı bir yana benim özellikle yani bunu anlatmanı özellikle istedim. Çünkü aslında öğrenciler kendileri belli bir deneyim yaşamak için belli bir şeyi organize ediyorlar. Yani hı hı. Evet, ben, ben katılmak isteyeceğim ve belki de şu ana kadar tanımadığım 20 kişi 10 kişi... Belki işin çapına göre 50 kişiyle beraber Hı -hı. daha tanışmadığım bir deneyimi yaratmak için kendim de buna bir katkı koyuyorum. Evet. Ve sonuç olarak tek başıma yapamayacağım, işte ulaşamayacağım o insanlar, gidemeyeceğim o mekan, Hı -hı. organize edemeyeceğim o eylem alanı birdenbire benim o bireysel katkımla var edilmiş oluyor. Hı -hı. Ve ben kendi eğitim hayatımın içindeki bir anda, o hani geride bıraktıklarımızın <gülüyor> içinden çalabildiğim bir anda Hı -hı. kendim için... Ve o etkinliğe katılmış diğer 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi için bir şey hı hı. yapmış oluyoruz evet. var etmiş ya oluyor. Aslında o süreci işte kendi belirleyebildiği için. Yani normalde bir atölyenin haberini okuyup işte hı hı. şöyle de yazabilirdi orada. Hatta, hatta olmadığını düşünelim. Hı hı. İşte Tekirdağ'da böyle bir atölye katılım ücreti 200 lira bütün hı hı. masrafları içinde. Hı hı. İşte ev kirası bilmem ne, sen dersin. Bütün atölye, atölye süreci de yazar. Birinci gün şu, ikinci gün şu falan. Hı hı. Bir öyle bir şey katılmak var hani bir de orada gerçekten hani bir öğrenci için düşündüğümüzde bunu orada açık bir şekilde ya katılım ücreti sadece 50 lira kira için ama sonraki bütün masrafları bütün atölye sürecini beraber belirleyeceğiz demek hı hı. var yani tanımadığı insanlar bir araya geldiğinde aslında sürece de dahil olduğu için zaten bir yandan o öğrenci için çekici hale geliyor hı hı. yani daha önce işte takta bir atölye yaptık Kadıköy takta SALT'ta yine salta sürekli gidiyorum işte orada da hani atölye yapmak için değil de Çoğu zaman fikir alışverişi içinde Meri Çöner'le sürekli görüşüyorum vesaire. Yani aslında onların da dikkatini çeken, öğrencilerin de dikkatini çeken hep bu kısmı oluyor. Şekillendi, ya, dokunabilme kısmı yani. Bir de yani işte ben açıkçası o kısmını çok ilgileniyorum yani. Hani, bir şeyin yokluğundan şikayet ediyorsun mesela. Keşke şöyle bir şey yapsak <gülüyor> evet. falan. Böyle bir şey olsa da keşke katılsak falan dediğin durumların o olsak olsaydı vesaire meseleleri Mümkün aslında, aslında. Evet, ve de yani bireysel olarak herkes aslında doğru kanallarla doğru kişilere ulaşarak doğru organizasyon şemalarıyla farklı tabii ki yani bunların tek bir tipi de yok böyle bir durumu yarat kendi yaratabilir evet. yani orada bir inisiyatif almak insanları biraz kışkırtmak bir araya getirmek ve bir şey beraberce bir şey yapmak aslında bu yokluk olarak tariflenen şeyi birdenbire ee, bir varlık alanına evet, dönüştürüyor Ya şöyle bir şey oldu mesela böyle garip bir mozaik oluştu. Şimdi hı hı. biz aslında bir bu... istersen şöyle bir şey yapalım bir müzik arası verelim. Tamam, ee, ondan sonra oluşan mozaiği tamam. dinleyelim. Mozağı girelim. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamamdır. You the faith preconceived notions Show me the face Show me the face Show me the face That could break Of the ones I could conceive Have spent the night With me So show me The face Show me the face Of the one I love Cause I My preconceived notions show. tree All of the ones I could conceive have spent the night with me. So show me the face. Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenk Tereli, Atıl Akgündüz'le e, konuşmaya devam ediyoruz. Ne dinledik? E, China Show Me The Face dinledik. Harika. Biraz hızlı seçmesini istemiştim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aniden. Gelirken dinlediğim şarkıyı söyledim direkt. Harika. Güzel bir şey bu bence yani. <gülüyor> e, şarkıdan önce e, bir yakaladığınız oluşan bir mozaikten bahsediyordun. Hı hı. Oradan devam edelim. Nedir o? Ortaya çıkan Mozaik şey? şöyle oluştu. E, aslında ilk aşamada ya, bu fikir kafama girdiğinde... E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir sürü ekibinin Hı -hı. yaptığı atölyeler vardı 2012'nin bu işte ara tatilinde. Orada Yelta Hanım'ın bir atölyesi vardı pozisyonlar diye. Hı -hı. Pozisyonlar pardon o hata battı olandı. <gülüyor> Biraz kafam karıştı. Orada işte atölyesine katıldık yeltan <gülüyor> Şey protezde atölyenin adı. Hı -hı. Orada aslında işte e, orada geldi akıma ilk. Bir şeyler yapayım ben yani niye yapmıyorum ki? Benim işte akıma bir sürü şey geliyor ama niye Hı -hı. duruyorum oldu. Daha sonra oradan Bursa'dan gelen arkadaşlar vardı Uludağ Üniversitesi'nden. Oradakilerle tanıştık. Onlar da bir şeyler yapmak istiyorlardı. Daha sonra ben işte atölye bitti. Bahar dönemi başladı. Vatebaat'a başladım. Onlar Bursa'da No12'yi kurdular. Hı hı. Önce aslında öyle bir hani iki şehirde hani dedik ki beraber çalışalım vesaire. Daha sonra işte, şöyle bir hatırlatma yapalım. Blogumuzda podcast bölümünde derin bir tarama yaparsanız <gülüyor> sevgili dinleyenler No12 ile yapmış olduğumuz yerinde yapmış olduğumuz evet, röportajı Bursa'da. dinleyebilirler. Evet Bursa'da görükledi. Daha sonra işte No12 ekibinden Oğuz Vatebaht 2'ye geldi Tekirdağ. Hı hı. Daha sonra Tekirdağ gelen işte Arkiter'dan duyan ve bizi hiç tanımayan Fenya o Eskişehir, Eskişehir'de okuyan bir öğrenci. Hı hı. Fenya geldi daha sonra işte Fenya birkaç arkadaşını daha alıp taktaki atölyeye geldi. Daha sonra oradan hep beraber konuştuk acaba Eskişehir'de bir şeyler ya onlar da çok hevesliydi. Hı hı. Eskişehir'de çok sönük bir ortam olduğundan bastırıyorlardı öğrencilerin içinde. Onlar bu sefer Eskişehir'de Sunupin diye bir başka bir oluşum kurdular onlar yine bir şeyler yapıyorlar. Daha sonra işte bu TAK'taki atölyeden sonra İzmir'den 3 kişi işte Begüm, Duhan ve Batuhan bana ulaştı. Hı hı. Öğrenci onlar, Yaşın Üniversitesi öğrencileri. Ya böyle bir şey varmış araştırdık buraya da gelir misiniz İzmir'de de yapalım bir şeyler diye. Daha sonra işte İzmir'e gittik İzmir'de 3 atölye birden yaptık kalabalık bir ekiple. Bu sefer onlar orada hani devam edelim bu işe e, kafasına girdiler. Yani aslında böyle büyüyen bir mozaik var. Öğrenciler bunun mümkün olabilecek bir şey olduğunu gördükten evet. sonra... Çok fazla geliyor ve çok iyi besleniyoruz gerçekten. Her vatibahatın konusu aslında bir öncekinden geliyor. Hı hı. Mesela İzmir'de tartışırken yakaladığımız çok güzel noktalar vardı, not aldık. Acaba bunları işte, işte Snoopy'nin Eskişehir'de, onlar bizi davet edecek bu sefer. Onlar daha büyük bir atölye yapacaklar. Vatibahat olarak buradan, işte Bursa'dan, Noonik'e yine İzmir'den gidenler olur. Orada daha büyük bir şey yapacağız. Hep böyle aslında birbirini doğuran, çok böyle zincirleme güzel bir süreç var orada. Yani nasıl bu bağlantı bu kadar kolay olabiliyor sence? Şunu, şunu Sosyal medya. Evet değil mi? <gülüyor> Aynen Çünkü de, şunu dinliyorum. Yani dinlerken düşünüyorum bir yandan da. Ee, ben öğrenciyken işte ikinci sınıftaydık galiba İpek Akpınar'la beraber e, yine benim dönemimden birkaç öğrenci arkadaşımla uykusuz <gülüyor> diye bir etkinlikler dizisi başlatmıştık mesela. Böyle okul içerisinde seminerler, okul saati dışarı, dışında <gülüyor> yani tarifli saatler dışında proje ya da atölyede değil böyle enteresan karakterlerin geldiği bir seri. Oralarda da böyle dışına ulaşamıyoruz. Binanın dışına çıkmıyor işte. Taş kışla bir kurşun kutu gibi işte içinde bir sürü ışım oluyor ama dışını duyurulamıyor falan diye. Böyle hı hı. sürekli dert yanardık tamam mı? Ee, i̇şte Yıldız'dakileri bilmiyoruz. İTÜ'dekiler ne yapıyor? Mimar Sinan'dakiler. Bazen işte yan stüdyonun ne yaptığını bile bilmiyoruz evet. falan dan durum. Ee, biraz önce senin tariflediğin e, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Trabzon. Hı hı. Yani e, öğrenci ortamı kalabalık ve... Devingen yani kendisi bir şeyler arayan bir e, öğrenc mimarlık öğrencisi kitlesi olan grubun ben ben de mesela hem sizin atölye <gülüyor> çevresinde hem de onların dışında birbirleriyle etkileşime iletişime geçtiklerini biliyorum. Bunları tabii şeyi da unutmamak lazım yani mimarlık öğrencileri buluşmalarını da unutmamak lazım. Evet. Yani yazın olan güz <gülüyor> e, döneminin e, bitiminde olanlar vesaire bunlar da zaten bunu yaratıyorlardı evet. ama e, mimarlar odasının. Öğrenci temsilciliklerinin ya da daha kurumsallaşmış eskiden gelen bir geleneğin devamı onlar ve belli stüktürleri var. Bu bahsettiğimiz şeyler sizin yaptığınız no yaptığı ya da İskişehir'de olanlar vesaire hı hı. gibi şeyler. Daha öğrenci inisiyatifiyle evet. işte bugün düşünülüp haftaya uygulanan daha kısa periyotlarda daha yoğun üretimlerin gerçekleştiği. Hı hı. Ve böyle de olduğu için yani organizasyon şeması da bağımsız ve ortamının imkanlarını zorlayarak kullandığı Hı -hı. için etki alanı da genişliyor. Evet, aslında kendini sorumlu oluyorsun. Hı -hı. Ya o çok önemli. Birine hani bir atölyeye gittiğinde yürütücü senden bir şey bekliyor ama Hı -hı. bu sefer hem kendini hem bütün ekibe karşı evet. hep beraber bir şey üretiyorsunuz Hı -hı. çünkü. O sorumluluk aslında çok ateşliyor. Ara ara konuşuruz biz mesela bir mimarlık öğrencisinin mimarlığı ne zaman başlar diye. Hı -hı. Yani bir kişi mezun olduğu zaman mı mimardır? Birkaç sene ofiste çalıştığı zaman mı, ilk üniversiteye girdiği zaman mı mimardır? Çünkü hani meslek pratiğinin dışında düşünmeye başladığı... Sadece meslek pratiği <gülüyor> tamam. değil, onun çevresindeki tüm kavramlarla beraber düşünmeye başladığın zaman mimarı... O zaman periyotlar da karmaşık bir hale geliyor. Yani çünkü birdenbire sen bir işin yürütücüsü oluyorsun ve senin bir şekilde yaptığın o yürütücülük aslında... Yatay hiyerarşiye dayanan okul stüdyolarından çok da farklı değil. Herkesin birbirini hı hı. öğrettiği, birbirinden öğrendiği ortamlardan çok da farklı değil. Öyle olunca bir yazlık birdenbire bir e, okul olabiliyor. Evet. Ya da bir meydandaki evet, bir boşlukta. Evet mekanı falan. yok aslında. İzmirdekilerle de konuşunca onlar da kendi okullarındaki hı hı. atölyeleri ayarladılar. Bir ara böyle sorun çıkıyor gibi oldu. Hani onlarla sürekli bir ara şunu konuştuk. Ya atölyeler olması da olur ne olacak? Okul, okulun önünde de yapabiliriz. İşte Onun bir mekanı yok. Var. Evet. Yani ya. gidip bir kafeye de oturup hı hı. bütün gün de yapabiliriz bunu. Aynen öyle. Yani o potansiyelleri keşfetmek lazım. Ee, o açıdan e, senin yaptığın yani What About Etkinliği'nin e, kendi girişimciliği ve yayılma şeyini kısa zamandaki bu yayılma hı hı. E, periyodunu ben kıymetli buluyorum yani ve teşekkür ediyorum açıkçası. <gülüyor> sana. Rica ederim. E, çünkü e, şöyle bir şey oluyor işte hayal ettiğiniz bazı şeyler e, belli zamanlarda gerçekleşmeye Başlıyor onu görüyorsunuz yani hı hı. Hep benim de mesela kişisel olarak yaptığım şeylerde Şöyle bir şey olsaydı katılsaydık dediğim dur, Şeylerin sayısı en tepe noktasına ulaştığı zaman bu saat Kendim bir şeyler yapmaya hı hı. başladım ee, o, Onun da etkilerini görüyorsun ee, Şimdi bunu farklı şehirlerde de böyle yayıldığını ettiğini e, Ve gerçekten öğreneceğin çok fazla veri ürettiğini görünce hı hı. E, ben, Benim çok hoşuma gidiyor Nereden bakacaklar? Nereden haberleri olacak insanların? Şöyle bir vatebahatistambul.tumblr.com blog var. Bu blogda <gülüyor> sürekli atölye metinlerini ya da işte kitapçıklarını, videolarını <gülüyor> falan paylaşıyorum. Ee, Facebook'ta yine Facebook slash vatebahatistambul adresinde de sürekli. Bu iki adresten çok hızlı bir şekilde gidiyor. Yani herhangi bir soru bir şey olursa da dinleyenler için hı hı. çok rahat ve samimi bir şekilde atabilir. Öyle şey falan oluyor bazen. Hani Vatebat işte <gülüyor> başvurularına portfolyo gönderen falan oluyor. Hani öyle şeyleri <gülüyor> hiç Yapmayın gerek de. yok. Yapmayın yani. Gerek yok yani. Aynen. Ama ben de bakıyorum güzel oluyor. Hoşuma gidiyor yani. Hı hı. Güzel portfolyolar böyle hoşuma gidiyor. Yani bak bak. Biliğimize şeyin... portfolyolarımızı göndeririz. Güzel olur. Ya ben hep şunu söylemişimdir. Ee, bir tane katılım ücreti koysak diyelim ki bir yarışma açsak. Çok hı hı. kritik bir mesele üstüne. Yani Kentsel olabilir bu bir, bir obje olabilir bir herhangi bir mesele üzerine ee, her katılımcı kişi belli bir meblağ e, bir katılım payı verse yapsak organize etsek jürisi de e, grubu seçse yani ödül grubunu seçse <gülüyor> ve o toplanan parayı o ödül grubu içine bölsek böyle <gülüyor> olunca da dev yarışma bütçeleriyle gerçek bir problem üstüne gerçekten kafa yormak ya <gülüyor> da ön tasarım ücretini e, ödemeden ya da almadan bir tasarım yapıyor olmak mevzusunu da bir kenara bırakıp işte bu kolektif atölyelerden kolektif yarışmalara belki böyle bir hı hı. E, itiş olabilir yani e, çünkü kendi kendini fonlamaya başlayacak yaratıcı evet, fikir gerçek problemi çözmek için belki bir sonraki aşamada da böyle şeyler olabilir yeterli çoğunluk olunca senden şeyin sözünü alayım ben herkes de duysun <gülüyor> <gülüyor> bu bahsettiğin öğrenci grupları ile beraber e, bir şekilde becerip açık bir açık mimarlık programı yapalım. Olur, Bunu olur. belki Skype'dan yapıp kaydederiz farklı Hı -hı. alanlarda ya da başka bir aracı şeyi kullanarak. Olur, Buradan da bir arkadaşlarla. Aynen öyle, aynen öyle. Ben de senin üstünden bunun haberini alayım. Tamam. Siz de sevgili dinleyenler, evet duydunuz. <gülüyor> Acikmimarlik.blogspot.com adresinden artık bu programın ne zaman olacağını <gülüyor> size duyururuz. Oradan da aynı zamanda bize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için, atlı sen de katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ne demek ki? Görüşmek Hakitim üzere. Ne demek? De. Ne demek efendim? Görüşmek üzere. Very good. Açık Mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz açık Radyo program Destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.